وَذَكِّرْ <gülüyor> فَاِنَّ Müslüman kardeşlerim, Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu Allah'ın kitabı Kur'an bize geldi bizim kitabımızdır. Kabre konduğunda insana kitabın nedir diye sorulduğunda bu sorulacak. Dünya hayatında kalbi huzurla dolu insanlar olarak yaşayabilmemiz, ahirette cennetle ödüllendirilmişlerden olabilmemiz bu kitaba bağlı. Allah sözle, reklamla, sloganla kimseyi değerlendirmiyor. Bu kitaba sadakatı kadar insanlara mümin, müslüman, iyi, kötü, münafık, kafir, facir, fasık işlemi yapıyor. İlk nesil, ilk defa bu dünyada La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyenler bu kitapla yüceldiler. Bu kitapla cahiliyeye karşı, şeytana karşı ayağa kalktılar. Biz de bu kitabın ümmetiyiz. Bu kitaba sadakatımız kadar, bu kitabı anlayıp yaşayabildiğimiz kadar Müslümanız. Gerisi söz ve edebiyat ve reklamdır. Müslüman kardeşlerim, bu Kur'an Arapça inmiştir, ama Arapça bilen de, bilmeyen de ona iman edecektir. Asla Arapça biliyor olmak, Kur'an ehli olmak, kabirde Kur'an kitabımdır diyecek seviyeye gelmek için şart değildir. Biz alim olmasak da, hafız olmasak da, din görevlisi olmasak da, Allah'ın Kitabı Kur'anı bir iznilla anlayabiliriz, anlarız. Eğer bunu sadece Arap olanlar anlar diye bir gerçek olsaydı, o zaman Allah, bu kitaba Araplar iman etsin derdi. Halbuki Kur'an, ey insanlar diye hitap ediyor. Ey insanlar diyen bir kitabın müminleriyiz. Bu kitabı Allah'ın izniyle, Anlarız. Şimdiye kadar engeller vardı, anlayamadık. Ama çareler var. Allah her nesil için yeni yeni çareler gönderiyor. Bugünkü nesile teknolojiden alime kadar her şeyi Allah yeniledi ve gönderdi. Bundan önceki Nesiller medreseye, camideki derslere öğrenmek için gidemiyorlardı. Kapalıydı, vakit yoktu, engeller vardı. Şimdi elhamdülillah cep telefonlarımız bile medrese oldu. Bunu nimet olarak görüp şükrünü yapabilmek için Kur'an'ı anlayacak, Kur'an kalitesinde yaşayacak Müslümanlar olabiliriz Allah'ın izniyle. Bundan önceki dönemlerde alimler kendi dillerini kullanarak insanlar için sıradan insanlara zor gelecek ifadelerle Kur'an'ı bize anlatmaya çalışmış olabilirler. İnşallah biz herkesin kullandığı dili, herkesin düzeyinde kullanarak Allahu Teala'nın kitabını anlamaya çalışacak. Talebe kıvamına girecek. İnşallahü Teala talebe iken Rabbimize ruhumuzu teslim edeceğiz. Madem ki bu çağ her şeyi değiştirdi, hastane bile eve geldi, biz de Kur'an medreselerini sosyal medyamıza, medyamıza, telefonumuza taşırız ve Allah'ın rızasını kazanacak ilim talebeliğine intikal ederiz. Allah'ın izniyle. Bunun kolay olduğunu bu derslerde göreceğiz. Ve hoca efendiler, alimler saatlerine bakmadan uzun uzun dersler yaptılar. İşten yorgun gelenler, zihni bir yerde takılı olanlar o derslerden istifade edemediler. Şimdi inşaallahu teala, 10 dakikayı geçmeyecek derslerle Allah'ın izniyle Kur'an'ımızı nefes nefes ciğerlerimize indirebiliriz. Bunu göreceğiz Allah'ın izniyle. Müslüman kardeşlerim, cami kürsülerinde, Müslümanlara konferanslar verilen salonlarda medreselerde müctehitlerin yetişeceği konuların ağır meselelerin konuşulduğu gündemler yapıldı diye insanlar bize göre değil bu meseleler zannettiler İnşallah bu dersler boyunca bugün için acil olan konuları ve hemen zihnimizde elimizde dilimizde gözümüzde odamızda kimseden çekinmeden uygulayarak Rabbimizin rızasını kazanacağımız konuları konuşacağız inşallah. Allah'ın izniyle onun yardımıyla dakikalar kullanarak medreseye camiye, konferansa gitmeden, bir ücret ödemeden bu mübarek kitabımızı öğreneceğiz. Rabbimizi dinleyeceğiz. Allah'ın izniyle. Biz Rabbimizi dinleyeceğiz. Rabbimiz de kulaklarımızı açacak, kalbimizi genişletecek. Cihat meydanında vücuduna oklar batarken bile Allah'la beraber olduğu için mutluluk hisseden kulları gibi Allah'ın olmaya çalışacağız bir iznillahi teala Bu seri devam ettiği sürece her gün bir ayeti okuyacağız okunuşunu tecvidi ile beraber dinleyeceğiz mealini anlamını öğreneceğiz Rabbimiz bu asrın insanı olarak bize ne anlatıyor burada bunu hayat pratiğimize nasıl yansıtacağız onu konuşacağız böylece ilim sevabı elde edeceğiz her harfi için şu kadar sevap yazılan bu kadar da günah temizlenen, şu mübarek Kur'an'la beraber olacağız. Sizler, Müslüman kardeşlerim, sadece mümkünse not tutunuz. Sonra da istikrarlı dinleyiniz. Allah'ın yardımı için dua ediniz. Hem biz muvaffak olalım anlatırken diye dua ediniz. Hem anlamak için, kendiniz için dualar ediniz. Rabbim bu meclisimizi meleklerin kuşattığı, arşa kadar kaldırdığı mübarek meclislerden kılsın diye dua ediniz. Anlayan basiretli, amel eden amelini ihlaslı yapan kullardan olmamız için dua ediniz Allah'a emanet olunuz Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatühü وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَاتَنْ فَعُلْ